Orhan Balkar kürek ustası. Demirtaş'a gidiyorum, geziyorum. Demirtaş mahallesinde, ara sokaktaydı. Şimdi kapattı dükkanını, başka yere taşındı. Baktım, kürekler dükkanın önü dolu. Yanına gittim, dedim ne yapıyorsun bunları? Dedi ki, işte fırınlara kürek üretiyorum. Hiç aklıma gelmiyordu mesela onu orada görene kadar. Bir küreğin ne kadar önemli olduğunu ve her bir küreğin her bir pişirimde ne kadar önemli olduğunu. Gramlarının, boyutlarının, işte ele olan tutma şeylerinin. Hayatım boyunca yani her ustanın bana çok değer kattığını her zaman söylüyorum ama bu da kürek konusunda çok değer kattı. Bir de tahtalar olan o, onu meydana getirirken ki o sevdasını görünce insan çok hayran kaldı. Ona da öyle bir tesadüfler aslamıştım. İyi ki de rastlamışım.